Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba. Merhabalar. <gülüyor> Günaydın Ömer Bey, günaydın, günaydın Özdeş, günaydın. Evet bu Orta Doğu'da yaşayan Avrupa'ya gözleri dönük insanlar olarak Avrupa ne konuşuyormuş bakalım öğrenelim. Ee, peki, e, Eurotopics bültenlerinden e, seçtiğim e, konular, yorumlar. E, Avusturya'da bir kadın cinayeti var, ondan bahsedeceğim. Belçika kültür sanat ortamından bir haber var ondan bahsedeceğim ama önce Rusya'dan başlayalım geçen haftaki gibi Rusya'da Meduza diye bir haber sitesi var bu bağımsız haber siteleri arasında kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü nüfuzlu en popüler sitelerden bir tanesi en popüleri değilse. E şimdi e, geç, 23 Nisan'da Rus yetkililer bir karar aldılar ve Medusa'yı yabancı ajan ilan ettiler. Kelime bu yabancı ajan böyle bir yasaları var düzenlemeleri var STK'lara ve e, şeylere medya kurumlarına ve ayrıca bireysel olarak gazetecilere bu şeye e, bu bu kategoriye e, giren e, kimseleri ve kurumları belirliyorlar. Medusa da bunlardan bir tanesi oldu ve şimdi Medusa'nın web sitesine açtığınızda bir habere girdiğinizde o haberin en tepesinde bu bir yabancı ajandır e, ibaresini görüyorsunuz. Ama istihbarata girilebiliyor gene de. Evet, evet, evet, evet, <gülüyor> enteresan oldu. <Kapatmıyorum o>. Şey. <gülüyor> Evet çok ilginç bir yöntem, ilginç bir yöntem. Biraz suyları diken diken eden bir yöntem aslında. Ee, bu ibareyi mesela işte normal haber puntosunun e, iki katı büyüklükte yazmak zorundalar. Yani mesela normal 14 puntu yazılıyorsa 28 puntu en tepede bu görünüyor. Ve ayrıca sosyal medyada e, gönderi e, paylaşım yaparken oraya da işte yabancı ajan olduklarını söylemeleri gerekiyor. E, bu sitenin kurucusu daha önce Rusya'da yaşıyorm, yani bir Rus gazeteci ama Rusya'dan e, işte ayrılmak zorunda kalmış, Letonya'ya gitmiş ve Letonya'dan bu siteyi kurmuş. Rusya hakkında Rusça bir e, internet sitesi ve ayakta durmak için de yabancı fonlar, yabancı kurumlardan e, fon alıyor ve bu kapsamda işte yabancı ajan olarak e, nitelendiriliyor. E, bu, bu şimdi yabancı ajan denmesinin e, bir takım e, e, yaptırımları yani sonuçları da var. Şöyle ki e, yabancı ajan olan bir siteye reklam verenler reklam vermek istemiyorlar. E, bir muhabirin burada buraya haber yapması ya da bir yorumcunun burada haber yazması onu yabancı ajanlıkla ilişkilendiriyor ve ona da soruşturma açılması anlamına geliyor. E, site'nin yayın yönetmeni diyor ki bu süreç. Kesin olarak siteyi yıkacak bir girişimdir diyor. Yabancı bir ajan olarak damgalanan hiçbir medya sitesi hakkıyla gazetecilik yapamaz diyor. Yani dolayısıyla doğrudan erişme engellemiyorlar ama bu şekilde yabancı ajan damgası altında galiba süründürerek öldürüyorlar. Ee, öyle görünüyor. Çok yarasılıyormuş ee... ama Putin yönetimi gerçekten. <gülüyor> evet gerçekten bu... Stalin'den kalma bazı uygulamaların daha yaratıcı bir biçimde devamı gibi de görülebilir hakikaten. Leton casus yani. Evet evet. Ee, yani büyük medyayı zaten kontrol altına almış durumda Putin. İşte böyle bazı bağımsız daha küçük çaplı haber siteleri var. Bir yorum aktarayım Ekomoski'den yine muhalif bağımsız haber sitesinden bir yorum. Yakında onların başına da bu gelebilir. Şöyle demiş Ekomoski yorumcusu yolsuzluk soruşturmaları, Navalny zehirleme vakası ya da Navalny'ye destek amaçlı gösterileri haberleştiren önemli medya organları temizleniyor şu anda. Sayıları iki elin parmağını geçmeyen bu medya kurumları arasında Medusa en ünlü ve en etkililerden birisi. Bundan sonraki aşamada nasıl bir tehlike arz ettiğini Kremlin'in Navalny vakasıyla anladığı YouTube yayınlarının, YouTube kanallarının temizlenmesi olacaktır demiş. Ee, geçen hafta da konuşmuştuk yine e, Rusya'da Eylül ayında e, seçimler var. Tüm bunlar Putin'in seçim hazırlıkları aslında. E, Navalny ile ilişkili bütün e, dernek ve e, siyasi örgütler de yasaklanmıştı. E, şimdi bu medya sitesini de yasaklıyorlar. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov bir e, açıklama yapmış bu eleştiriler üzerine. Tırnak içinde aktarıyorum. Diyor ki Peskov biz her bir medya kuruluşuna derin bir saygı duyuyoruz. Ama modern medya piyasası öyle kurulmuş ki bir medya kurumunun kaybı çok da güçlü bir şekilde hissedilmeyecektir. Evet çok iyi. Peki Putin'in sarayı ne oldu bu arada? Navalny'nin bahsettiği, uzun uzun anlattığı videosunu yaptı. O herhalde yerli yerinde duruyor. İşte onun haberleştiren evet, e, şeyler, siteler yakılıyor saray yerine. Evet. <gülüyor> bir e, Buradan Avusturya'ya geçelim. Avusturya'da geçen hafta bir kadın eski partneri, eski birlikte olduğu kişi tarafından öldürüldü. Yılbaşından bu yana işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 9'a yükselince... Avusturya'da bir infial hali gerçekleşti. kadınlar pazartesi günü gösteri yaptılar. İşte bakanlar, kadın bakanı, sosyal işler bakanı açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nda bir zirve düzenlendi. Yani biz bu konuda ne yapabiliriz diye. Çünkü geçtiğimiz yıl Avusturya'da 31 kadın Erkekler tarafından öldürülmüş. E, bu konuda bir şey yapmalıyız e, diyorlar. E, i̇şte medyada bu konuyu tartışıyor. Der Standart Gazetesi'nden bir yorumcu hani artık e, diyor ki kurbanların korunması iş işten geçtikten sonra ve ortada artık bir kurban kalmadıktan sonra gündeme geliyor. Oysa şiddetin önlenmesi daha küçük yaşlarda ele alınmalı. Çocuklara hayal kırıklıklarıyla şiddete başvurmadan nasıl baş edecekleri, tıpkı çarpım tablosu gibi eğitim hayatının daha ilk yıllarında öğretilmeli diyor. Yani bu meselenin hani müfredatı da girmesi, çocukların çok küçük yaştan eğitilmesi bu konuda tartışılıyor. Bunu Türkiye ile yani bu haberleri okurken işte Türkiye'deki sayılar aklıma geldi. Size de aktarayım Süleyman Soylu'nun verdiği bir rakam Süleyman Soylu diyor ki İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasının ardından 25 kadın öldürüldü önceki ay 34 kadın öldürülmüştü diyor yani bu Avusturya'da İçişleri bir yılda Bak evet. evet İçişleri Bakanı Avusturya'da bir yılda öldürülen bir kadından çok daha fazlası Türkiye'de bir ayda öldürülüyor. Evet, böyle <gülüyor> durum. Kıyaslama açısından enteresan. Evet, ağır bir durumla karşı karşıyız. Evet, evet son olarak ee, da. Pardon, e bir de şey ilave edeyim. Bir de kadın cinayetleri konusu Puerto Rico'da çok yükselmiş birden bire. Tam sebebi de bilinemiyor ama önce 27, sonra 35 yaşında iki ayrı kadın birkaç gün içinde öldürüldükten sonra müstehike koruma tedbiri istemiş ama şeyler mahkemeler vermemiş ve böylece bir tanesi de şey olan hamile olan bir kadın San Jose'de ölü bulunmuş çok ağır bir durumla da onlar da karşı ve devletin tedbir almasını istiyorlar. Evet, yani Türkiye'de de aslında işte bu rakamlara baktığımız zaman her gün en az en az resmi kayıtlara göre bir kadın öldürülüyor. Ee, ama yani işte bu öldürülen kadınlar e, Hunharca öldürülmediği müddetçe hani Türkiye'de çok kadın cinayeti oluyor diye hani bu bu bu yani bir yandan kadın örgütleri bunu gündeme getiriyor ama işte e, bir varilin içine konup üzerine beton döküldüğünde öldürülen kadının daha fazla toplumsal insan yaratıyor e, Türkiye'de ancak ama diğer ülkelerde durum böyle değil. Evet. E, Avrupa'ya geçelim. E, Avrupa e, artık e, koronayla ilgili e, sağlık anlamında tünelin ucunda ışık göründü mü? bunu tartışıyor. Artık Eylül ayından itibaren hani normale geçilebileceği konuşuluyor. Örneğin Portekiz gazetesinden bir yorum aktarayım. İmserlik emareleri giderek yaygınlaşıyor. Eylül ayı birçok insana göre yeni bir dönemin başlangıcı sağlıklı ve yakın zamanda sosyal bir normalleşme dönemi olacak diyor. Ama öte yandan işte bu son iki yıldaki ee, bu krizin ekonomik ve toplumsal etkilerinin Eylül ayından itibaren görüleceği ve bu konuda tedbir alınması gerektiği konuşuluyor. Bu arada e, kültür sanat alanına bakalım, e, oraya odaklanalım. Siz de be belirtmiştiniz daha önceki yayınlarınızda, e, Britanya'da ve İspanya'da işte pilot proje olarak sosyal mesafenin olmadığı, Tıpkı eski günlerdeki gibi tıklım tıkış konserler e, düzenlendi. 5000 bin kişilik iki konser İspanya'da ve Britanya'da. E, İspanya'dakinin sonuçları çıktı. Yani e, konsere alınanlar... E, Negatif testle giriyorlardı ve 14 gün sonra da tekrar test yapıldı. Sadece altı kişi de Covid görülmüş ki bu genel e, toplum ortalamasından daha düşük bir oran. Dolayısıyla e, işte böyle negatif testlerle konserlerin yapılabileceği konuşuluyor. İşte bu yazın yine festivaller yazı olabileceği, daha küçük çaplı festivaller olsa da festivaller yazı olabileceği söyleniyor. Öte yandan bir yandan da durum tes hasar tespiti yapılıyor. Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst yangın bu konuda ilginç bir raporu var. Bu araştırmaya göre kültür sanat sektörü 2020 yılında turizm sektöründen daha ağır darbe almış ve neredeyse en çok etkilenen hava yolu şirketleri kadar ağır bir darbe almış. Ee, işte gelirler genel olarak kültür sanatçı %31 oranında azalmış. Müzikte gelir düşüşü %75, gösteri sanatlarında %90. Ee, yani çok ciddi bir darbe yemiş durumda. Ama tabii Avrupa'da hükümetler e, bu kurumları destekliyorlar belli ölçülerde. E, ama Belçika'da yine de e, şey şu anda yasak var. E, kültür sanat kurumlarına giriş yok. E, herhangi bir faaliyet yapamıyorlar. E, ama orada 120 tiyatro, sinema, sergi salonu bir araya gelmiş ve yasağa rağmen biz kapılarımızı artık açıyoruz. E, bu cuma itibariyle diyorlar. Neden de şu, yani mağazalar açık e, ve hani bir sergi salonunda mağazadan daha fazla bulaş olduğuna dair e, kesin bilimsel bir kanıt yok, bir emare yok. E, dolayısıyla kapalı kalmasının bir anlamı yok diyorlar ve sosyal mesafe kurallarını da gözeterek açacaklarını söylüyorlar. E, buna karşılık e, Belçika Kültür Bakanı ne diyor dersiniz? Şöyle demiş, kapılarını açan işletmeler desteklerden mahrum bırakılmayacaklar tabii ki. Onların da seslerini duyurmaya hakları var demiş. Yani tamam peki yasak var ama siz açmak evet. istiyorsunuz. Buyurun açın bizim size desteğimiz de devam edecek demiş Kültür Bakanı. E, Medya da destekliyor e, bu açılışları. E, oradan bir gazeteden, bir, bir Beyçika gazetesinden yorum aktarıyorum. Şöyle diyor, kültür ve sanatın sadece iyi zamanlara özgü bir lüks olduğunu düşünenler yanılıyor. Kültür ve sanat toplumu besler, toplumla ilgili sorular yöneltir, toplumu yeniler, güçlendirir, yaratıcılığımızı özendirir ve kimliğimizi o zeminde inşa ederiz. Bunun adı elitizm değil, uygarlıktır. Siyasetçilerin kültür ve sanatın Eylül'den itibaren tam kapasiteyle hayata geçmesi için gerekli önlemleri bir an evvel alması gerek demiş Belçika'daki bu yorumcuda. Evet bu mesele daha yani bir yandan Eylül'de işte bütün dünya açılabilir mi derken bir yandan da çok ciddi bir e, yükselme, yeni dalgaların özellikle gelişme yolunda diye adlandırılan yoksul ülkelerde büyük bir tahribata yol açarak devam ettiği de aşikar. Dolayısıyla ben şan, kendi payıma şahsen biraz erken olduğu düşüncesindeyim. Böyle Eylül'de falan ortalığın açılıp partiler şunlar bunlarla geçmesi sergiler partiler zor yani. Yani belki işte Avrupa kendi içerisinde yani kendi etrafına bir şey örerek çit örerek o yoksul ülkelerden gelişleri kısıtlayarak normale dönme yolunda adımlar atacakmış gibi görünüyor. E, o zaman bu şeyde Avrupa neyi konuşuyordu? Uzun süre Avrupa'yı bir kıta olarak izole edebilir miyiz? Bir <gülüyor> konu olarak şey yapalım, öyle alalım. <gülüyor> tamam, peki. <gülüyor> tamam, bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Tamam, görüşmek çok üzere. teşekkür ederiz. Hoşçakalın.